Kusursuz fırtına, Nuriye Akman, Cumhurbaşkanının Bahçe mütabakatını bayram tebriği niyetine bir kez daha reddetmesiyle bazı gerçeklerin can dündar marifetiyle arz e indam eylemesi bir oldu. Meğer Erdoğan zirvenin her aşamasını baştan sona yönlendirmiş. Aksenin mümkünatı yoktu zaten. Nitekim Selahattin Demirtaş daha önce anlatmıştı bunları ama şimdi satranç tahtası devrilen masanın üzerine kondu. Haberi yalanlayan Yalçın Akdoğan'a inananlar parmak kaldırsın. PKK'nın madem öyle, işte böyle heyheylenmeleriyle aksiyona geçişini ve böylece güvenlik mi demiştiniz? Önden buyurun denerek Erdoğan'ın meydana çekilişini dehşetle izliyoruz. Sen misin masa devirip HDP'yi parlamentoda temsil kabiliyeti bulmuş uzantı diye niteleyen. Derin tanrılar holce Meydan'da sınır tanımaz. Patlat Şanlıurfa’da bombayı... Öldür garibanları, çekil kenara, bak bakalım. Kim nasıl nemalanır? Neler oldu öncesinde? Başbakanın dört eski bakanın yüce divana gönderilmesi meselesinde Hızır koruyor, görünüyor ama aslında hareket etmenizi engelliyor sözleriyle Erdoğan'a kaş çattığı gün yine Cumhuriyet sahnesinde perde kalktı. Rıza Sarraf'ın mecliste konuşturulmayan kuryesi dönen rüşvet çarkını anlattı. Aman da aman! Sarraf'ın ihraç ettiği altınlar 89 kez ithal edilmiş, siyasiler %4 oranında nemalanmış. Başbakan, dört bakan konusundaki tavrımız yanlıştı çıkışıyla yetinmeyip seçim öncesinde paparalandığı şeffaflık ve imar yasalarını koalisyon pazarlıklarında uzlaşma unsuru haline getirdi. Beyinlerde binlerce tilki kuyrukları birbirine değmeyecek şekilde hizalandı. Herkesin tilkisi bir başka kıpırdıyor. Dünya, konşöktür hazretlerinin sopası kalkmış, inmek için kuleden izin bekliyor. İran'ın abargodan kurtulmasıyla birlikte sarrafgillerin tasfiyesi başladı başlayacak. Kayıt dışı ticaret kanallarının kapanması demek, siyasi Azrail'in tek tek basarak, badeh süzerek Türkiye'ye yaklaşıp tırpanını önce sağdan solağa sonra yukarıdan aşağıya sallaması demek. Soğuk Savaş sonrası tüm dünyada komünizm tehlikesine karşı kurulan kontrgerilla düzenekleri dağıtılırken bizde pensel bir tasfiye olamamıştı. Ergenekoncuların daha da güçlenmesiyle sonuçlanan davalarla sezon finali yapanlar sonbaharda diziyi yeni oyuncular, yeni düğümler, yasak aşklar ve korkutmayan ama titreten gerilim hikayeleriyle zenginleştirerek ekranlara getirir mi? getirir. Hava bozdu. Rüzgarın şiddeti artıyor. Ufukta kusursuz bir fırtına. Geminin telsizleri başta Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı olmak üzere yüksek teknolojiyi haiz tüm dış güçlerce dinleniyor ama yardım göndermek şöyle dursun, deniz, nu tufanı dalgalarıyla yükseltiliyor. Bu esnada yurttan sesler korusu şakıyor. Erdoğan'ı savunurken her türlü uzak doğu sporunu kullanabilen Mehmet Metiner, Parti büyükleri Mehmet Ali Şahin ve Nihat Ergün gibilerinin teşviklere yaslanan öz eleştirimsi uyarılar bu ketini koklayınca iktidarın şefetine yenik düştük diyerek yırtık yelkeni indirip kafamız kopmadı. Sadece sakalımız kesildi. Kuruluş felsefemize döndüğümüzde göreceksiniz. Işık hızıyla uzayacak o sakallar. Bezinden yeni bir yelkenli çengel diyor direğe. Muat reisin fabrika ayarlarına dönesi yok. Yeni dünya düzeni kurulurken ne yapmalı sorusu seçim öncesinde Erdoğan ne derse çok haklı diyen havuzu harelendiriyor. Hani gülen teröristti. Nerede yahu kanıtlarınız? Baydınız ama bak, makamında çığıranlar var. Külliyeciler, CHP ile AKP'nin uzlaştığı konular yerine farklılıklarını öne çıkararak koalisyon kurulmasın diye çabalıyor. Davut Hoca teşkilata seçime hazır olun diyor. Lakin akreple yelkoğan deli gibi dönmekte. El mecbur bozuk ayarlarla karşılanacak fırtına. Yan yola sapanlara dikkat. Vesayet ve cemaat bizi bozdu diyen Ayşe Bühürlerin kurucusu olduğu partiye tecrübesinden faydalanması dileğiyle Abdullah Gül'ü ve parti hafızasını taşıyan eski isimleri hatırlatmasını Hüseyin Çelik taçlandırdı. Cumhurbaşkanının meydanlara inmesi partiye yaramadı. Çelik, başkanlık rejiminden vazgeçilmesi çağrısını taça bir fırlantı olarak yerleştirmeyi unutmadı. Cumhurbaşkanı'nın yüzüne dış politikamızın rotası bozuk mesajı veren Gül'ün, Anayasa Mahkemesi'nin dershanelerle ilgili kararından memnun olduğu sır değil de soğvat. Saha kenarındaki ısınma hareketlerine devam. Derya kuzuları yaklaşan fırtınanın deşretiyle dalgaların üstüne çıkmış bakılıyor. Gemi adamlarından pek yiğit biri, Ayol biz hangi peygamberin ümmetiyiz? Haberiniz var mı diye paylıyor aç balıkları. Eyvah eyvah.